Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Merhaba Mithat, günaydın. Merhabalar. Merhaba Mithat Bey. Merhaba Can. Evet, konumuz belli. Bir de ilk istifa haberini de... Evet. biraz önce aldık son dakika haberi olarak zafer çalayan ekonomi Bakanı evet, evet. ekonomi Bakanı görürdün her ama tabii bu daha başlangıç diye bakılabilir herhalde et evet, şüphesiz başlangıç evet dinliyorum yok Sen yok bir ben yap yani enteresan şeyler var. Muazzam sayıda açıklama var ama hiçbiri aslında ortadaki bu e, Cumhuriyet tarihinin hatta belki de e, bütün Türkiye tarihinin en büyük rez rezaleti olmaya doğru giden skandali açıklamak için yeterli değil. B büyük bir gerginlikte de devam ediyor. Çünkü başbakan da AKP'de kabul etmiyor. Hiç, bu tamamen bir komplo ya. dönüştürmüş vaziyette içeride ve dışarıda kökleri olan büyük bir kendisini kendilerinin mahvedilmek istediğini söylüyorlar ama e, çok dallanıp budaklanacağı da benziyor. Ne diyorsun? Evet. evet. Yani skandalın büyük olduğu çok net. Ortada bir skandal var. Fakat neşele skandaldan ibaret değil. Ve yine e, değerlendirmelerin büyük bir konuda tek tek olayların esas alındığını işledirebiliyoruz sizler de yani fark ediyorsunuz. Yani bütün bu olayları birbirine bağladığınızda e, ortaya çıkan önemli e, bağlantı noktaları ya da kapitone noktaları nedir sorusu çok daha fazla tartışılmalı bence. E, e, yani olayların e, göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor benim söylediğim olaylar tam tersine zaten mutlaka takip edilmeli tartışılmamı falan e, ancak tabii tartışmada e, işin e, bağlantı noktalarını e, ortaya çıkarmayı e, ihmal etmek de e, bizi yine yere götürmeyecektir yine e, hayır geldiğimiz e, Yapmaya devam edeceğiz görünüyor. Biraz daha açalım tabii bunu. Şimdi ortada büyük bir yolsuzluk e, olayı var. <gülüyor> Deliller var, işte e, açıklamalar var, e, sonra cezalar, tutuklamalar var ve e, telaffuz edilen meblağlar. E, bu meblağların söz konusu olduğu ilişkiler falan, hakikaten misyonu e, infaire sürttüyebilecek kadar. kapsamlı büyük. Neyim? Bu kadar büyük olmasını neye bağlayabiliriz? Yani Türkiye yolsuzlukların yapılmadığı e, e, akı olan e, olağan dışı anormaz sayıldığı bir ülke değil ki. Yani Türkiye'de zaten yolsuzluk bizim kamu e, yönetiminin olağan e, bir unsuru ola gelmiştir şimdiye kadar. E, birkaç nedeni falan arka arkaya belki ablayı biraz daha flûluktan kurtarma imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Ee, her şeyden önce tabi bu yolsuzluk meselelerinde e, AKP'nin bugüne kadar e, o, o çok fazla kendi içine dönük ya da esaslı bir e, sorgulamayı e, bugüne kadar yaptığını e, kesinlikle söyleyemeyiz. Yani çok e, sıkı bir e, suskunluk ve sır terdesi e, durabilmiştir. Başka belediyelere e, baskınlar yapıldı. O belediyelerle ilgili soruşturmalar açıldı. Ama e, çok fazla sayıda e, duyum olmasına rağmen ne basın e, ne de e, emniyet ve yargı bugüne kadar hükümeti e, hedef alan ya dönüp gibi bir herhangi bir faaliyet yapmadılar. Açıklamalar ya da soruşturmalar olmadı. Birdenbire bu kadar büyük çaplı bir olay karşımızda duruyor ve hükümeti hakikaten de sarsacak nitelikte. Bunun bir anlamı var tabii. AKP'nin özellikle 2007'den itibaren yavaş yavaş askeri vesayetin tasfiyesiyle devlet aygıtını kontrol etme e, e, konusunda epeyce e, yol aldığımız biliyoruz. Kontrol sadece devlet aygıtını değil aynı zamanda medyayı da e, kontrol e, et, etme, etme konusunda yani, e, ciddi bir performans şekilde ve söyleyeyim. Yeah. yeah. Cemaat değil miydi? Yıllardır hep böyle serene geldi biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani işte AKP devletiyle geçirdi ya da e, cemaat devletiyle geçirdi dendiğinde aslında bir fark belirtilmiyordu çoğu yerde. E, ama gördük ki mesele bu kadar basit değil. E, bağlamak istediğim yere bir anekdotla e, varmaya çalışayım. Ee, oradan heh, oradan biraz devam bir edelim. Birkaç yıl önceydi sanıyorum. Ee, kaç yıl diyemem. Oluyu 6-7 yıl falan, 5-8 yıl unuttum gerçekten. Ee, bakmam lazım kayıtlara. Türk-Alman tabu hukukçuları forumu vardı ve e, düzenli olarak yılda bir kere e, Almanya'da bir kere de Türkiye'de bir şehirde bir anaya geliniyordu. Ee, tabu hukukçuları kili vesayet, vesayetler nasıl tasfiye edileceğiyi özellikle o zamanlar e, çok daha çok fazla e, şey güçlü çok daha fazla cümle nedir ve güçlüyüz askeri vesayet. Evet. Ben mesela şeyi anlatmıştım Türkiye-Almanya arasındaki e, benzerlikler yapısal benzerlikler falan da. Türkiye'nin otoriter modernleşme hattından ayrılmasının e, imkanlarını ve muhtemel sonuçlarını tartışıyorduk. Çok benimli e, bir e, kamu hukuku profesörü, anayasa hukuku e, profesörü Klaus Stern. E, yani doğayeni sayılıyor e, Almanya'da kamu hukukunun. E, şöyle e, bir e, uyarıda bulundu. Daha doğrusu konu biraz oraya çekmiş. Demişti ki biraz sağdan bakan sağ görüşlü, muhafızakar bir kamu hukukçusu. Demişti ki devletler uzun süren that sure. Hmm. Hatta bir iki kitapta da var. Şunu diyoruz. E, devlet üzerinden ve devlet ikramlarını kullanarak kendini güvence altına alma devlet içinde örgütlenirseniz ve devleti devlet kurumlarını kontrol ederseniz birçok unsurla kendi hegemoniyanızı sürdürebilirsiniz. Bunlardan biri klinetalizmdir, müştericiliktir. Yani devlet rantını kendinize bağlı bir sermaye basın. Hatta daha alt kademelerde başka odaklar yaratmak. biliyordu aslında. Yani geçen hafta açık söz demiştik ya bir evet. tane noktaya bunlardan biri de bildi. Fakat AKP'nin tek başına yapma şansı yok çünkü AKP yani devlet kurumlarını kontrol etme imkanı yok. Çünkü AKP kendine ait kadroları olan bir e, bağımsız güç değil. Milli görüşün E, haini bir görüş çıkmıştır. Fakat bir görüşte ihbali değildir. Kadroları doldururken, oluştururken çeşitli cemaatlerden e, değişirdi. Eleman değişirdi. E, ayrıca vesayetle mücadele askeri vesayetle mücadele de yine Fethullah Gülen cemaatiyle ittifak e, durdu. Çünkü Fethullah Gülen cemaatinin Özellikle yargı dayamıyette çok güçlü olduğu bilmiyordu. Kendim yo, dün işte Kıbrıs'a gelirken siyasal bilgiler haklı sesli benim hocam Celal Girey'le sohbet ediyorduk. 85'te o siyasalda işte bu tür konuşmaları yaptığımızı hatırlattı. E, sistematik olarak siyasalar, e, cemaat e, çevresi öğrenciler. Kendisi işte siyasi organları e, e, işgal ederken e, alt kademe kadroları, e, e, alt kademe kritik e, kadroları genellikle MHP'nin e, e, havuzundan alıyordu, dolduruyordu. Biraz daha, daha tık gibi e, görünüyor ama şöyle ne? toparlamak istiyorum. Hı hı. Hani e, bu devlet... dediğimiz aygıt Türkiye'de çok güçlü Almanya ile e, bu açıdan tartışmıştık olmuşun hatırladım ama e, bu aygıt işte kendi kendine ait bir dünyası olan bir e, varlıktı ki devlet devlet da olduğu gibi yani e, devlet toplumdan ayrı toplumun üstünde toplumun dışında kendine ait çıkarları kendine ait e, alanları olan ve çoğu zaman da hesap vermesi düşünemeyen bir varlık olarak, bir organizma olarak yerleşmiştir. Bu organizma birden bire değişmi değişemezdi ve vesayet 2007'den sonra sistematik olarak geriledikçe ve daha ağırlıklı olmak için devletin kalbini eve geçirmek için. Bir mücadelenin başlayacağı da biliniyordu. Aslında bu tür geçiş süreçleri çalkantılı, sallantılı süreçlerdir. Ve mesele hangi güçlerin burada siyasal e, ve toplumsal e, ağırlık oluşturacakları meselesidir. Çünkü yeni bir düzen kurulacaktır. Bunu, e, biz bu programlarda defalarca konuştuk söylemeye gerek yok. Pek çok insan da biliyor. Bir şey tasfiye ediliyor. o yerine bir şey konacaktır. Soru şu şimdi... Ee, bu yeni nasıl oluşacaktı, nasıl oluşmalıydı? Ee, gördük ki aslında yeni eski yöntemleri yöntemleriyle kurulmaya çalışılınca pek de yeni olmuyor. Ve bunu yıllarca uyar, uyarı olarak da kendi programlarımızda, yazılarımızda gündeme getirimizin nedeni yeninin oluşumuna demokratik hukuk devleti değerlerini, ilkelerini esas alan ad sosyal adaleti esas alan çevrelerin, Ve özellikle bu radyo dinleyicileri için önemlidir. Hani ekolojik değerleri, e, önemli çevrelerin ağırlıklarını koymaları gerektiği. Bunun altını çiziyorduk. Eğer siz ağırlığınızı koyamazsanız, eğer dışarıdan işte yine olayları darmadağın bir şekilde el alarak peşinden koşmaya çalışırsanız, <gülüyor> yani İstanbul'da şimdi yani burada çok önemli de bir çelişki daha doğrusu bir bariz artık bir şey gözüküyor yani ben yıllar oldu artık bu Lord Owen'ın söylediği hubris sendromundan bahsetmiştik yani kibir sendromu uzun süre iktidarda kalanların işte Lord Acton'ın da sözünde görüldüğü gibi şey bozuyor, yozlaştırıyor, çürütüyor iktidar, kudret, muktedirlik ve mutlak iktidar mutlak şekilde çürütüyor, yozlaşıyor. yozlaşıyor. Yani şimdi iyice artık inandırıcılığını yitirmekte olduğu gibi bir izlenim var bende. Mesela Başbakan'ın yurt dışına gitmeden de seçim toplantılarında Karadeniz'de, Trabzon'da, Sinop'ta, Giresun'da yaptığı konuşmalarda da ...bir inandırıcılık problemi... ...çekmekte olduğunu da görüyorum... ...yani şimdi mesela Doğan Akın... ...T24 yazarlarından... ...Doğan Akın ilginç bir şey yapmış... ...ve AKP programına bakmış... ...Adalet ve Kalkınma programına... ...yolsuzluk için hangi sözlerin... ...verilmiş olduğuna... ...işte kirli operasyon, ihanet ve yolsuzluk... ...kılıfı altında hükümetimize hedef alıyorlar... ...diyor şimdi... Ama e, büyük bir görevden alma, hukuk devletini çiğneme e, niteliğinde işler yapıyor. Savcı ve polisi zorluyor, suçluyor ve kolluk güçlerini amirlerine bilgi vermeye zorlayan yönetmelik değişikliğine de evet, gidiyor. Buna skandal hakikaten, evet, yani. yani. başta söylediğimiz skandalın e, çok önemli bir Oysa mesela daha başlangıçta... E, toplumları ve devletleri tahrip eden yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, çıkarcılık, iltimas, hukuk önünde ve fırsat açısından eşitsizlik diye gidiyor. Bu gibi olumsuzluklar partimizin en yoğun mücadele alanlarıdır diye başlıyor program. CHP'nin çok... e, <gülüyor> 2002'deki seçim beyannamesini falan okuduğunuz Evet. Amumuz da çok daha çarpıcı. E, bağlayacaksa ben değilim e, sonra araya gireyim. Yok tamam bu yani bu çelişki tabii kimsenin de yavaş yavaş gözünden kaçmayacaktır diye düşünüyorum yani. Elbette öyle. Yani şöyle diyelim. Bir defa bu hubris meselesi son derece önemli. E, geçen programımızda benim yani bu gidişatın nereye e, yenilebileceği, akışın hangi yöne doğru olabileceği konusunda Bir yazımı almıştım 2010 Mart'ında yazdığım hı hı. yollar ve sonlar. Yani tuttuğunuz yol gideceğiniz sonu belirler. Yani iyice amaçlara kirli kirli yollarla ulaşamazsınız. Hı hı. Yani hukuk dışı yöntemleri ne kadar fazla kullanırsanız ve bunları işte çok daha iyi bir noktaya gitmek için kullandığımız söyleyeceğimiz bile Öyle olmuyor, bunu biliyoruz. Eceli bir tartışmadır. Bir, o yazıdan e, bir yıl kadar sonraydı gaiba Siyaset ve Hubris diye bir yazı yazmıştım. Hubris ilgili ilk yazımın şey yani bu bağlamda Erdoğan'a Başbakan Erdoğan'ı doğrudan doğruya konu alan bir yazıydı ve Hubris'in e, e, mutlaka e, yaratacak e, sonuçlardan biri, yani yaratacak sonuçlardan biri Ee, intikam duygusunu Körüklemektir başka çevrelerde değil de tabi ki iktidar Yozlaşmasını e, Teşvik etmektir bizim mesele tek kişine Odaklanınca şimdi AKP Bunu da e, Çok bir varoluşsal ...kullandı. Hem medyayı... ...söylemeyi, hegemonya... ...metotlarını kullandı. Ve e, sürekli olarak... E, ...bir e, varoluşsal... ...tehdit, kendi varlığına yönelik... ...bir e, köften tehdit olarak... ...algıladı. Böyle algılayınca da... topyekün saldırıyor. Bu meseleyi de... ...sadece böyle görüyor. Yolsuzluk... meselesini de... E, ...şimdilik en azından... E, ...sadece... Kendileri, büyük ölçüde kendilerine evlenerek var olursa bir olarak görüyorlar. Olabilir ve vardır. Benim şüphem yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün e, bunu görmezden gelerek diğer boyutunu, şimdi söyleyeceğim boyutunu e, görmezden gelerek e, bu yolsuzluk meselesinin e, ötesine geçmek ve o ötesine geçmek bak bakmak nasıl bir körlükse bütün e, olayları yok saymak da e, müthiş bir pervasızlıktır. Şimdi bir yanda e, bu tartışma, tartışma buraya sıkışmış görünüyor. E, bir defa e, olayları elbette görmek gerekiyor. Bunların peşine hukuk ve yöntemlerine inşa etme şansı e, var düşüncesiyle düşmek gerekiyor bu olayların peşine. Hı -hı. kuşların özel ittifak kurmuş oldukları gerçeği olayların ardına ve düşmek ve onların sonuna kadar aydınlatılması ve hesap sorulması yaptığını evet, Yani yılın bu son programımız oluyor bu yıl için. Evet. Ben de bir son haber vereyim o zaman. İçişleri Bakanı ha. Muammer Güler de istifa etmiş. Şahane. Ya <gülüyor> bakın bunlar şahane gelişmeler. Evet. Yani ben biraz önce Twitter'da sosyal medyada baktım programdan önce. Şu değerlendirmeler bana çok ham geliyor. Ha istifa etti demek ki sorumlu. Ya zaten bu, bu anlayış dolayısıyla Türkiye'de istifa kurumu işlemiyor. İstifa etmek mutlaka sorumluluğu işlemek demek değildir diye başladığımızda istifa bir siyasi ahlak ve hukuk devleti kullanılırın işlemesi için bir güvence olarak ortaya çıkan bir kurumdur. Evet daha evet. ilk ee, andan yapılması elbette, gerekir ve beklenirdi. En doğrusu buydu. Anında yapılması gerekiyordu. Evet. Onu geçen hafta konuştuk. Burada da belli ki AKP savunmayı ve topyekun engellemeyi esas aldığı için bu olayda önce operasyonun daha yukarılara ve başbakanı doğru uzanmasını engelleyecek tedbirleri aldılar. Şimdi e, istifalar geliyor, daha fazlası da gelecektir zaten. Ama bu her şeye rağmen iyidir. Şimdi nereye odaklanmak gerekiyor? Üç nokta. Birincisi siyasal sorunlar istifa etmeli. İkincisi hukuksal sorunlar hesap vermeli. Üçüncüsü devlet yeniden hukuk devleti ilkesi, ve demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik. değerleri perçemesinde yeniden nasıl örgütlenir mücadelesini sürekli daha fazla daha fazla önemseveriyor. Yani bu üç nokta bence şu anda önümüzde duruyor en düşüyorlar. Evet yılda da belki de böyle bir ben bu evet bundan, bundan ben, ben bundan hayırlı sonuçlar çıkacağını Ee, söyledim daha ilk gün olay evet. patlamasını patlak vermeden önce e, bu iyi sonuçların ortaya çıkabilmesi için e, daha e, kapsamlı daha derinlemesine ve daha uzun hedefli e, bir toplumsal mücadeleye, toplumsal çabaya, e, siyasal çabaya, siyasal e, oluşumlara da ihtiyaç var. Önümüzdeki seçimler bunun için bir fırsattır. ve ben bu fırsatım da değerlendirilmesini e, istiyor umuyor bekliyorum e, temelin budur yeni yıl daha iyi bir e, Türkiye e, yaratsın, getirsin ya da genizde daha iyi bir Türkiye yaratabiliriz e, e, istiyoruz ve bu bunun için de fırsat büyük şu anda evet. iyi olur inşallah i̇yi şey, güzel olur çok teşekkürler mütevzi görüşmene görüşmek üzere görüşürüz